Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte tanrılardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir, bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Din, bilgi, inanç ve amelden oluşan bir bütündür. Bir insana zorla bilgi verilebilir, fakat zorla inanması sağlanamaz. Çünkü iman kalbin tasdikidir, bildirilenin doğru olduğuna insanın içten kanaat getirmesi ve inanmasıdır. Bu inanma ancak serbest irade ile karar vermeye ve tercih etmeye dayanır. Ayrıca kalbin ve zihnin içinde olup bitenleri başkasının bilmesi mümkün olmadığından, zora maruz kalan kimsenin ''inandım'' demesi halinde bunun içteki durumu uygun olup olmadığı kontrol edilemez. Sonuç olarak bir kimse ne zorla inandırılabilir ne de zor altında inandığını söyleyenin içtenliğine güvenilebilir. Dini amelin özü ihlastır. İhlas, yapılanların Allah rızası için gerçekleştirilmesidir. Zorla bir davranışta bulunan insanın dini amelinden söz edilemez. Dinin en önemli iki unsuru olan iman ve amel zorlamayla olmayacağına göre dinde zorlama yoktur, İnsan zorla mümin ve dindar olamaz cümlesi, tabiatta cari ilahi kanunlar gibi kevni bir gerçeği ifade etmektedir. Arkadan gelen ve bu cümlenin gerekçesi mahiyetinde olan çünkü doğru eğriden apaçık ayrılmıştır ifadesi, bu kaidenin aynı zamanda bir dini kural ve hüküm olduğunun karinesini teşkil etmektedir. Bu iki manayı birleştirerek ayeti şöyle açıklamak mümkündür. Zorla imanın ve dindarlığın olmayacağı ilahi bir kanundur. Şu halde siz de insanları belli bir dine inansınlar diye zorlamayınız. Allah Teala'nın insanlara verdiği akıl hem kendine hem de onu taşıyan vücuda ve yakından uzağa çevresine bakarak peygamberlerin gösterdikleri mucizeler ve getirip tebliğ ettikleri vahiy üzerinde düşünerek hak dini doğru yolu batıl dinden ve eğri yoldan ayırabilir yani ayetler ve açıklamalar sayesinde hakkı batıldan ayırmak kolay hale gelmiş olur. Ortada karışık veya zorlamayla giderilecek bir durum yoktur. Doğru yolu bulan, hak dine inanan nefis, şeytan, şehvet, Hırs ve sahte tanrılar gibi eğri yolun şaşkınlığın rehberlerini reddeden müminler sarsılarak ilerleyen araba veya dalgalar üzerinde ine çıka ilerleyen bir gemiye benzeyen bu hayatta kopması mümkün olmayan sapa sağlam kulpa sarılmışlardır. Düşmezler, sağa sola savrulmazlar. Bu kulp sayesinde yerlerini, istikrarlarını, sağlıklarını korurlar ve vazifelerini yerine getirerek yollarına, imtihan ve tekamül yolculuğuna devam ederler. Bugün, çağdaşlığın ve medeniyetin en önemli simgesi olarak görülen insan hakları içinde din ve vicdan hürriyeti ön sıralarda yerini almış bulunmaktadır. Bu hürriyet, insanların inanmak veya inanmamakta hür olmalarını, kimseye inanç konusunda zorlama yapılmamasını, iman ehlinin de inancını serbestçe yaşamasını ifade etmektedir. Açıklamakta olduğumuz ayet, İslam'ı din olarak benimseyen, İslami ifadeye göre küfrü, inkarı, kafirliği seçen bir kimseye zorlama yapılmayacağını, kendisine kafir olarak yaşama hakkı verileceğini açıkça söylemektedir. Ancak diğer ayetler, hadisler ve uygulamalar göz önüne alındığında, Karşımıza iki önemli soru çıkmaktadır. Müslüman olmayanlara İslam'a girme konusunda baskı yapılmaması hükmü genel midir? Bütün kafir çeşitlerini içine almakta mıdır? Ve ayetin hükmü yürürlükte midir, mensuh değil midir? Din kavramı ameli de içine aldığına göre Müslümanları belli bir amele, farzları yerine getirmeye ve haramlardan uzak kalmaya zorlamak da yasak mıdır? Ayetten bu hükmü de çıkarmak mümkün müdür? Eski müfessirler birinci soru üzerinde etraflı biçimde durmuşlar ve sonuçta ortaya şu yorumlar çıkmıştır. Hz. Peygamber Araplardan cizye kabul etmemiş, onları ya Müslüman olma ya da savaşı ve ölümü göze alma seçenekleriyle karşı karşıya bırakmıştır. Şu halde dinde zorlama yoktur ayetinin hükmü kaldırılmıştır. Hükmü kaldıransa başka ayetlerde Tevbe 73, 123, Tahrim 9, Fetih 16'da Müslüman oluncaya kadar kafirlerle savaşılmasını emreden Allah'tır. Tefsircilerin birçoğu bu anlayışı benimsemişlerdir. Ayetin hükmü kaldırılmış değildir. Ancak dinde zorlama bulunmadığı hükmü bütün inkarcılar hakkında değil, yalnızca kitap ehli olanlar hakkındadır. Onlar, cizye vermeyi kabul ettikleri takdirde ehli kitap olarak yaşayabilirler. Şabi, Katade, Dahhak gibi eski müfessirler ayeti böyle yorumlamışlardır. Yürürlükten kaldırmanın, Neshetmenin bulunmadığı konusunda bu alimlerle birleşen Ebu Bekir İbnül Arabi'ye göre zorlama, hak olan ve batıl, haksız olan diye ikiye ayrılır. Ayet, batıl olan zorlamayı yasaklamaktadır. Hak olan ilahi hükümlere, bu manada hukuka uygun bulunan zorlama ise meşrudur ve kafirler bunun için öldürülmektedirler. Genel hükümden müstesna olanlar, kendilerinden cizye kabul edilen kafirlerdir. Hangilerinden cizye kabulü caiz görülüyorsa, onlar istisna çerçevesi içine alınmışlardır. Ayet mensuh değildir. Ancak Ensar'la, sonradan Müslüman olan Medinelilerle ilgili bir meseleden dolayı gelmiştir, o konuyu çözmüştür ve o hadiseyle sınırlıdır. İslam'dan önce Ensar kadınlarından birinin çocuğu yaşamazsa, bir adakta bulunur, ''Şu çocuğum yaşarsa onu Yahudi yapacağım'' derdi. Bu uygulama sonunda, Medine'de oturan Yahudi boyları içinde birçok Yahudileşmiş Ensar çocuğu oldu. Yahudi nadir oğullarının hıyanetleri sebebiyle Medine'den çıkarılmasına karar verilince, artık İslam'a girmiş bulunan Ensar aileleri, ''Biz çocuklarımızı Yahudileştirirken, o dinin bizimkinden daha üstün olduğu inancındaydık.'' ''Şimdi ise hak din İslam geldi, çocuklarımızı onlardan alıp zorla Müslümanlaştıralım.'' dediler. Zorlamayı yasaklayan ayet gelince Resulullah Yahudileşmiş Ensar çocuklarına seçim hakkı verdi. Yahudilikte kalmak isteyenleri İslam'a girmeye zorlamadı. Bu ayet savaş esirleriyle ilgilidir. Ehli kitap olan esirler din değiştirmeye zorlanamaz. Ayetin anlatmak istediği şudur. Kimseyi Müslüman olsun diye zorlamayınız. Çünkü İslam'ın gerçekliği apaçık ortadadır. Zorlamaya ihtiyacı yoktur. Allah kime hidayet nasip ettiyse Müslüman olur. Gönül gözü körleşen, aklını hevasına tabi kılan kimseleri ise zorla İslam'a sokmanın bir faydası yoktur. İbni Kesir ayeti böyle yorumlamıştır. Zemahşeri'nin anlayışına göre burada anlatılan imanla ilgili ilahi kanundur, kuraldır. Yani Allah kulunu iradeden yoksun kılarak iman konusunda onu zorlama altında bırakmamış, aksine inanıp inanmamayı onun serbest irade ve seçimine bağlamıştır. Bugün de bizi ayrılan sürenin sonuna geldik.